Merhaba, Bloomberg New Energy Finance, WWF Türkiye işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'nin yenilenebilir gücü raporu, yenilenebilir enerjiye yatırımı önceliklendirecek bir Türkiye'nin hem artan elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini hem de bunu kömür odaklı mevcut politikalarla aynı maliyette başarabileceğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin yenilenebilir gücü raporu, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının önemli ölçüde artacağı bir seçeneğin, var olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre Türkiye'nin doğal gaz ithalatına olan bağımlılığını kömürle ikame etmekten azaltması ve ekonomik büyümesini destekleyebilecek elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiyle karşılaması mümkün. Üstelik böyle bir senaryoda elektrik üretimine bağlı salım artışını da durdurmak olası yani iklim değişikliğine neden olmamış oluyoruz. Bloomberg New Energy Finance tarafından yapılan analiz rüzgar, güneş ve benzeri yenilenebilir kaynaklara dayalı kurulu gücün arttırılmasına öncelik veren alternatif bir yaklaşımın kömür odaklı stratejiye benzer rakamlara mal olacağını ortaya koyuyor. Böyle bir yaklaşım fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılmasıyla birlikte Türkiye'nin doğasının korunması gibi faydalar sunuyor. Araştırmaya göre 2030'a kadar Türkiye'nin artan ihtiyacını karşılayacak elektriğin üretimi için taş, kömür ve yerel linyet öncelikli mevcut stratejinin maliyeti ile yenilenebilir enerji odaklı seçeneğin maliyeti hemen hemen eşit. 400 milyar dolar. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde güneş ve rüzgarın seviyelendirilmiş enerji maliyetlerinde görülmesi beklenen düşüş bunu da mümkün kılmış olacak. Türkiye'nin en önemli yol ayrımlarından bir tanesinde olduğunu hatırlatan WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga da ülkemizin sürekli artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla temiz enerjiye yatırımı önceliklendirmemesi için hiçbir neden yok. WWF Türkiye olarak İklim değişikliğiyle mücadele ve enerji güvenliğinin sağlanması için benimsediğimiz en önemli hedeflerden biri yenilenebilir enerji geleceğini hep beraber inşa etmek. Çalışmanın sonuçları doğru yolda olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye önce yenilenebilir enerji hedefini yükseltmeli ve 2030 yılında elektrik üretiminde en az %50 hedefini benimsemeli. Raporun yazarlarından analist Yanis Hoberg ise Türkiye'de elektrik piyasası bir dönüm noktasında, Ülke ya yüksek karbon yoğunluklu bir geleceğe hapsolacak ya da yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmeye yönelik bir yol izleyip başlangıçta yüksek ilk yatırım maliyetleriyle karşı karşıya olsa da orta ve uzun vadede yakıt harcamalarında kayda değer tasarruflar sağlayacak diye konuştu. Manisa'da gerçekleştirilen Manisa'nın çevre sorunları ve çevre mücadeleleri panelinde Çal Dağı nikel madenine verilen ÇED olumlu belgesi konusu öne çıktı. Panelde Manisa'nın yaşadığı birçok çevre sorunu konuşulurken Manisa Çevre ve Yaşam Platformu'nun kuruluş sürecine dek gelen panelde ortak mücadele vurgusu yapıldı. Panelde ömrünü Manisa dağlarının ağaçlandırılmasına harcayan Manisa tarzını Ahmet Bedevi de sıkıça anıldı. Panelin ikinci konuşmacısı Manisa Milletvekili Sakine Öz, milletvekili olduğu ilde çok önemli çevresel sorunlar bulunduğunu belirterek buna karşı mecliste yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Soru önergelerine bakanlıkların verdiği yanıtların hükümetin çevresel sorunlardaki sorumluluğunu ortaya çıkardığını aktaran Öz, özellikle Yırcan'ın ardından hükümet sözcüleri tarafından dillendirilen Zeytin Yasası'nın etkisizleştirilmesi girişimlerinin yeniden başlatılacağını. Endişesine dikkat çekti. Öz Gidiz'in kirliliği konusunda da konuştu ve yarattığı sorunlardan bahsetti. Manisa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yer gök zeytin sözlerini eleştirerek bunun gerçeği yansıtmadığını, ülkemizde zeytinyağı üretimi ve kullanımının diğer Akdeniz ülkelerine göre çok düşük olduğunu ifade etti. Bigay Yarımadası'nın kuzey sahillerinde ormanlık alanlara termik santral inşa etmek için yapılan 6 başvuruya bakanlığın onay çıkması durumunda kesilecek ağaç sayısı toplam 361.924 olarak hesaplandı. Aykut Küçükkaya'nın Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberine göre termik santraller 4700 dönümden daha büyük bir Orman alanını kalıcı olarak tahrip edecek. Termik santraller ayrıca bölgede bulunan Akdeniz foklarını da tehdit edecek. Termik santral limanları Akdeniz foku mağarasının üzerine yapılmak isteniyor. Bölge 2013 yılında Akdeniz foku araştırma grubu tarafından hazırlanan rapora göre önemli Akdeniz foku yaşam alanı olarak belirlenmiş. Akdeniz fokları Dünya Doğa Koruma Birliği yani Ayyüseyen tarafından kırmızı listede yani suyu kritik derecede tehdit altında olan türler arasında Biga Yarımadası üzerinde termik santral inşa etmek için Filiz Kirazlıdere, EUH, Sarıkaya Karaburun, EUH, DD Elektrik Üretim ve Enerji Yatırım AŞ, Biga Enerji, Naren Enerji şirketlerinin yapmış olduğu ÇED başvuruları şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onay bekliyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.